Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel 95.0 Hukuk Güvenliği programı her zaman olduğu gibi ay sonunda ayın hukuk olaylarını belleğimizde Tazelemek ve hukuk güvenliği için e, yaşadığımız hukuk olaylarını unutmamak için e, Ümit Altaş arkadaşımız hazırlıyor ve biz de kendisiyle sohbet ediyoruz, konuşuyoruz. Yine bu ayın programı çok ama e, belki de bugün en çok e, bu ayın davası diyebileceğimiz gezi davasını konuşacağız. Ee, Ümitçim, söz sizde. Aa, herkese merhaba, ee, Aynur Hanım'a da merhaba tabii. Yani bugün ağırlıklı olarak e, gezi konuşacağız, ee, ama onun öncesinde tabii yine e, bu ayın e, mümkün olduğu kadar birkaç gündemi de değinmek istiyorum. Ama Aynur Hanım bildiğim kadarıyla e, aynı zamanda da e, duruşmayı yakından izledi, en başından sonra kadar zaten e, avukatı olarak yer aldı. Kendisi izlenimlerini bizlerle paylaşacaktır. Onu da tabii merakla bekliyorum. Ama neden onun öncesinde yani programın belki ikinci bölümü tamamen Gezi konuşacağımız için hatta daha erken de başlayabiliriz ama şeyi söylemek isterim. Yine birkaç gündemi özellikle sadece Gezi değil o birkaç gündemden bahsetmemizin temel meselesi aslında biz e, bu programda özellikle her ay e, sonunda değerlediğimiz konularda ısrarla hukuk sistemine ilişkin ciddi sorunlardan ve can çekiştiğinden e, bahsediyorduk. E, ve özellikle Anayasa Mahkemesi'ndeki dengeler, Danıştay'daki hakim atamaları, e, diğer verilen kararlardaki e, ad adalet ve hukuk açısındaki o ciddi sorunlar... E, bunu bir sistemsel boyut olarak önümüze çıkarıyordu. Ee, şimdi yine aslında bu ayın gündeminde de tek tek bahsettiğimizde e, bu can çekişmeyi yine görüyoruz. Aslında nasıl açtık Nisan ayını? Nisan ayında e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, hani hatırlarsanız e, Cemal Kaşıkçı dosyası ile ilgili e, bu dosyayı talep ettiğinde Suudi Arabistan... Dosyaları verelim bir de bunları mı yok edeceksiniz şeklinde açıklamaları vardı. İşte o dosya Nisan ayının ilk haftasında e, tabii ki yine e, siyasetin hukuk alanına emmesiyle beraber Suudi Arabistan'a e, nakli talebi olumlu karşılandı ve dosya gönderildi. E, i̇lk Nisan ayının ilk haftasını böyle açtık. E, hemen onun arkasından... İlginç bir mahkeme kararı geldi. E, bu kadar da olur mu diyeceğimiz mahkeme kararlarından bir tanesiydi. Aslında her seferinde bu kadar da olur mu diye karşıladığımız e, birçok başlık yaşadık son bir sene içerisinde. E, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, e, Cumhurbaşkanı için e, olsan olsan Beşik Çetenin tahsildarı olursun şeklinde bir beyanatta bulunmuştu. E, ve Cumhurbaşkanı'nın e, avukatları Kılıçdaroğlu için bir milyonluk tazminat, hakaret, e, tazminat davası açtılar. Fakat e, ilginç olan mahkeme e, Kılıçdaroğlu hakkında ihtiyacı tedbir kararı verdi ve Erdoğan hakkında daha dikkatli ifadeler kullanması hususunda bir ihtiyacı tedbir e, kararıydı. E, Kılıçdaroğlu'nun e, avukatı... Ankara Asli Hukuk Mahkemesi evet. diyecek, değil mi? Bir evet. de bir de Anadolu İstanbul Anadolu Asiyukuk Mahkemesi'nden verilen benzeri bir karar daha var. Evet. E, tabii Kılıçdaroğlu'nun olur. Avukatı e, Celal Çelik SK'ya başvurup kararı veren hakimin görevden e, alınmasını istedi. E, burada hakimin siyasi faaliyetin engellenmesi suçunu işlediğini e, belirtti. E, tabii ki yargıç hani e, gezi davasına geldiğimizde daha ayrıntılı konuşacağımız bu. Yargıç teminatının olmadığı bir düzende e, yargıda verilen kararları zaten hukuk devletiyle açıklamak pek mümkün değildi. Ama bu kararları veren e, siyasi sahipleri konuşmak e, lazım. E, böyle ilginç e, bir kararla karşılaştık ve onun arkasından aslında e, bir taraf tabii olumlu gördüğümüz ama ya tamam da e, bu kadar süredir yani 6 yıldır yaşanan hak mahrumiyeti neydi diye sordurtan bir anayasa mahkemesi kararıyla karşılaştık Nisan ayında. O da Can eşi Dilek pasaportunun e, iptal edilmesine ilişkin anayasa mahkemesi hak ihlali var dedi. E, hatırlayacaksınız e, eşinin yanına gitmek isterken Dilek Dündar hava, havaalanında pasaportunun iptal olduğu gerekçesiyle pasaportuna el konulmuştu. E, hakkında bir mahkeme kararı yoktu. E, mahkeme de aynı bu şekilde hakkında herhangi bir mahkeme kararı bulunmayan Dilek Dündar'ın pasaportunun iptal edilmesinin demokratik toplum düzenine aykırı olduğunu belirtti. Ama tam 6 yıl sonra yaşanan mağduriyetler tabii ki bu kişiler için de bir tarafta kaldı. Yani pardon dendi. E, Soma davası Yine e, vicdanları sızdatan bir dava. E, bunu çokça e, konuştuk e, bu programımızda. Fakat e, bu ayda Soma davasında yargıtay kararıyla oy çokluğuyla onandı. E, muharefet Şahhi düşen hakimler Ahmet Er ve Nadir Güngüneş artık hakimlerin ismini mahkemelerini anmamız gerekiyor. Çünkü gerçekten de e, her e, karar, her mahkeme kararı ee, özellikle e, artık tarihi ve hukuk sisteminin yeni bir sistem düşünülünde tarihi not edilmesi gereken kararlar. Ee, bu kişiler belki yarın da vukatlık yapacaklar. Ee, bu önemli şeyleri vurgulamak gerekiyor. İşte bu iki hakim Ahmet Er ve Nadir Güngür'ün maden patronunun olası kasta e, öldürme suçundan ceza verilmesi gerektiğini belirterek muhalefet işareti kullandılar. Fakat bu e, oy çokluğuyla karar 3'e 2 oyla bu 2 e, hakimin e, oyuna rağmen çıktı e, hatırlayacaksınız e, bu 3 hakim e, kararı kabul eden 3 hakim ilk bozma kararından sonra daireye atanmış ve sanıkların olası kasla öldürme suçundan cezalandırılmasına yönelik e, mahkeme kararını bozmuştu kimde atanan bu 3 kişi? Biri eski Adalet Bakanı ve Müsteşarı Kenan İpek. Diğeri eski HSK Genel Sekreteri Fuzuli Aydoğdu ve diğeri de eski Ceza ve Tevki Genel Müdürlüğü Mustafa Yapıcı'ydı. Bu hakimlerin özellikle iktidarla olan ilişkileri ve benzeri şey diğer mahkeme kararlarında çokça karşımıza çıkıyor. Yine bozulan mahkeme kararı neydi diye en azından dinleyicilerimize hatırlatmakta fayda var bozulan mahkeme kararında sanıklar 301 kez olası kastı adam öldürme 162 kez yaralama suçundan cezalandırılması isteniyordu. E, fakat sonrasında tabii ki bu yeni atanan üyeler 10 gün içerisinde yaklaşık 6000 sayfayı e, inceleyip, 6000 sayfalık dosyayı inceleyip kararı bozmuştu. E, daha sonra bilinçli taksirden e, ceza verildi. Bu kararla Maden patronu ölen 301 madencinin her biri için toplamda 8 gün hapis yatmış olacak. Tabii vicdanları sızlatan kararlardan bir tanesiydi. Nisan ayında cezaevlerinden kötü haberler geldi. Önceki aylarda da dinleyicilerimiz hatırlayacak cezaevlerinde hak ihlallerine ilişkin bir artıştan bahsediyorduk. Bu ay içerisinde Silivri Cezaevinden 5 Nolu Cezaevinde kalmakta olan Ferhan Yılmaz'ın ölüm haberi geldi. Ee, tabii farklı iddialar var. Yönetim isyan vardı e, diye açıklama yaptı. Aileler ise ağır işkencelerin olduğunu cezaevinde ve bunların bir rutine dönüştüğünü, e, 60 dolayında gardiyanın koğuşları gibi tutukları işkence yaptığı yönde iddialarda bulundu. Ferhan Yılmaz'ın da işkence görmüş fotoğrafları sosyal medyayı yansıdı. İstanbul Barosu da cezaevine bir ziyaret gerçekleştirip bu konuya ilişkin etkin bir soruşturma yapılması çağrısında bulundu. Tabii biz de sonraki aylarda inceleyeceğiz ama cezaevlerinde bu hak ihlali iddiaları her geçen gün artmakta. Bunun altını çizmemiz gerekiyor. Tabii Gezi davası ve gezi davası... Aynur Hanım bu konuda İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi'nin bu işkencelerle ilgili yeni bir raporu var mıydı hatırlıyor musunuz? Yani son yeni raporu yok ama hem Adil Ergama Takip Merkezi hem İnsan Hakları Merkezi ziyarette bulundular. O raporu bekliyoruz ayrıntılı bir şekilde. Belki oradaki saptamaları içeren bir güncel rapor çıkabilir. Benim bildiğim kadarıyla son bir rapor çıkmadı. Evet, ee, yine gezi davasıyla hani birlikte e, konuşulan, tartışılan e, konulardan bir tanesi HDP'nin kapatma davası. Ee, yani bu geziyle başlayıp ondan sonraki süreçte de yine olumsuz kararlarla karşılaşabiliriz şeklinde tespitlerin yapıldığı davalardan bir tanesi. İşte bu davaya ilişkin de esas hakkında savunmasını HDP Anayasa Mahkemesine verdi, Nisan ayındı. Ee, sadece dinleyicilerimizi hatırlatmış olalım. 401 kişi hakkında siyasi e, yasak isteniyor. Ee, ve EDP'de e, yaptığı açıklamada e, savunmasını bu davanın siyasi bir dava olduğu tezi üzerine kurduğunu açıkladı. E, tabii davanın açılmasında özellikle... E, e, İktidar Ortağı Parti, Milliyetçi Hareket Parti'nin Genel Başkanı Bahçeli'nin yürüttüğü siyasi kampanyanda altını çizmek lazım. E, çok ilginç e, aslında bir haber yansıdı bu ayı içerisinde. E, dediğim gibi sistem yani hukuk sistemi neredeyse her kanaldan can çekişmekti. E, neden bunu söylüyorum? Çünkü gerçekten ilginç bir şey. Çünkü Hakim ve Savcılar Kurulu'nun ee, yeni bir yöntem oluşturdu ve bu yöntem aracılığıyla da e, hakimlerin görevlerini son verildiği haberi yazdı. Ee, Dolçev ile de Alican Ulu dağılın yaptığı bir haberdi. Ee, HSK ihraç yerine istifaya davet yöntemi gibi bir yöntem uyguladığı belirtiliyor bu haberde. Ee, 15 Temmuz sonrası bildiğiniz gibi 4000'e yakın hakim meslekten ihraç edilmişti. Ee, şimdi bu e, yeni yöntemle ihraç edilmek yerine e, istifaya davet ediliyor. Yani 11 kişi e, pardon 26 kişi e, bu şekilde istifa ettirilmiş. E, peki davet kabul edilmezse ne olur? E, o zaman ihraç edilir tabii ki. E, bu durumda da bu kişiler e, avukatlık e, bile yapamayacak duruma geliyor. E, ama eğer kendisi istifa ederse en azından belli haklardan faydalanabilme imkanı var hala ama Koskocaman bir soru var ortada. Sonuçta yasayla kurulmuş olan bir kurul ve hakimlerin e, özlük hakları ve diğer bütün alanlarda çok önemli yetkilere sahip bir kuruldan bahsediyoruz. Eğer bir disiplin soruşturması varsa elbette ki bu noktada e, disiplin soruşturmasına maruz kalacak hakimin savunmasının alınması ve onun sonrasında bir karar verilmesi gerekiyor. Fakat HSK... Kendine bu şekilde ara bir yöntem bulmuşlumda. Bunun hiçbir şekilde mevzuatta da yeri yok. Ve tamamen yazılı olmayan örfü bir alan yaratılmaya çalışıyor. Yani... Ümitciğim, Ümitciğim, yani Aynur onun bu konuda ne düşünür bilmiyorum ama herhangi bir somut suç isnadı olmaksızın bu şekilde istifa etmedi diye ihraç edilenlerin avukatlık yapamamasıyla ilgili bir engelin olduğunu ben düşünmüyorum. Çünkü yani avukatlığın yemini var. Hukuk fakültesinden mezun olurken ki yemin var. Hukuka bağlı kalmak konusunda. Ama tabii ihraç edildiği zaman özlük hakları, emeklilik maaşı, çocuklarının, eşinin geleceği bu bunlarla ilgili çok ciddi sorunlar var ve bugün bunlar da toplumda yani bu kadar hayat pahalıyken ve bu tür ihraçlardan sonra insanlar hiçbir yerden iş bulma imkanı e, bulamazken e, tabii ki bu da çok ağır e, sonuçlar doğuran bir şey ama yani böyle bir e, sebeple herhangi bir somut suç isnadı olmaksızın veyahut da yargılaması olmaksızın baroya e, e, kayıt müracatlarının reddedilebileceğini düşünmüyorum. Onu ifade etmek istedim bilmiyorum aynı oranın bu konuda neler e, belki şeyin altını çizmek gerekiyor Tam da bu söylediğiniz mi? şimdi istifade daveli bir mümen olması mümkün değil ama e, ihrraçtı ihraç için zaten ortada bir suçlamanın e, olması gerekiyor yani en ağır e, uygulamalardan bir tanesi meslekten ihraç edilmesi e, ve bu meslekten ihraç edilmesine herhangi bir suç e, tespiti olmadan yapılabilmesi mümkün değil. E, doğal olarak yani bu söylediğiniz noktada tabii tartışmaya açık e, ama e, yani tartışmasız bir nokta var ki ortada istifaya davet edilecek bir olay varsa burada ESK'nın üzerine düş, yani düşen yükümlülüğü buna ilişkin e, gerekli soruşturmaları yapması ve sonrasında savunmasını alarak onu hukuka uygun bir şekilde karar vermesi e, gerekir. En azından verdiği kararı daha sonra mahkemeye taşıyabilecek olan e, bir hakim olabilir ortada. Ama burada tamamen e, bir tarafı yani sopayı gösterip başka bir şeye e, razı etmek gibi bir durum var. E, bunu da hukuk sistemi içerisinde anlamlandırabilmek ve konuşabilmek gerçekten de çok mümkün değil. E, diğer bir konu yine e, Gezi davasından hani konuştuğunuzdaki başkardan bir tanesi olacaktı muhakkak. Çok da gündeme geldi bu hakim, AKP'den aday olması ve sonrasındaki bu iktidarla var olan ilişkiler. Bakın yine benzer bir durumda karşı karşıyayız. Hatırlayacaksınız yani çokça tartıştığımız konulardan bir tanesi de İstanbul Sözleşmesi. İstanbul Sözleşmesi'nin fesli işleminin iptali işlemiyle açılan davanın şimdi esası 28 Nisan'da görüşülecek ama bunu görüşecek olan Danıştay 10. Dairesini hatırlayalım. Daha önce yine konuşmuştuk. E, i̇lk yani ilk önce şey söyleyeyim tabii ki bu davaya 500 kişi, 500 avukat yetki belgesiyle duruşmaya katılmaya hazırlanıyor. E, bin gibi bir hedef var. Fakat Danıştay 10. Daire yani bunun hakkında karar verecek olan dairenin üyelerini hatırlayalım. Yani bu üyeler e, neredeyse e, hepsinin e, birebir olarak iktidarla var olan bir bağ var. Yani bunlardan bir tanesi e, Lütfi Akbulut'tu. Şu anda Danıştay 10. daire üyesi. E, Lütfi Akbulut AKP tarafından yönetilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin birinci hukuk müşaviriydi. 2018'de e, Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Danıştay üyeliğine e, atandı. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan'ın iptal ettiği Cumhurbaşkanı kararname'siyle olan İstanbul Sözleşmesi fesini karar verecek dairenin üyelerinden bir tanesi yine aynı şekilde Ali Ülker Recep Tayyip Erdoğan başbakanken 2013'te başbakanlık güvenlik işleri genel müdürlüğüne getirilmişti. Erdoğan Cumhurbaşkanı olup saraya çıkınca Ali Ülker'i 2014'te kendi eliyle danıştay üyeliğini atmıştı. Diğer üyelerde de yine aynı şekilde Yılmaz Akçıl yani başkan olan üye, 2014 yılında Adalet Akademisi Başkanı'ydı ve daha sonra da yine AKP hükümetlerince, AKP hükümetlerince Spor Genel Müdürlüğü takim Kurulu Başkanlığı yapmıştı. Yani bu ciddi bir sorun. Her tarafta böyle Gezi beraber tekrar tartışılan bu konu farklı tezahürleri olan alanlardan bir tanesidir. Şenyeşler ailesinin… Ben burada hani, e, Tayyip Erdoğan'ın e, Büyükşehir Belediye Başkanı iken vekili olan kişinin bir hukukçu olarak oraya atanması sorununu konuşulabilir. Bu bir siyasi e, şey konusu olabilir. Yani uygun değildir diye olabilir ama şimdi Gezi davasında çok... E, Önemli yani sadece bu konuya ilişkin söylüyorum. Ee, üye hem AKP üyesi hem e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden milletvekili aday olmuş bir kişi. Ve birçok yerde de Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili övgüler düzen kişi kişi. E, olabilir ama bu davada dizi davası ile ilgili suçtan zarar görenlerin başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan var ve Recep Tayyip Erdoğan her seferinde gezinin bir kalkışma olduğunu kalkışmanın ne olduğu da tartışılıyor tabii ama bir darbe girişimi olduğu hükümeti tamamen ortadan kaldırmaya kısmen ya da tamamen görevini yapmaya engellemeye suçu ile ilgili doğrudan suçtan zarar gördüğü gibi bununla ilgili suç vardır diye açıklamalarda bulunan kişi davaya müdahil olarak kabul edilmiş ve şimdi Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla milletvekili olmuş onun partisinin üyesi olmuş ve Sayın Cumhurbaşkanı'na övgüler düzen bir kişi bu davada karar merciinde ve ilk defa Aydın Hanım da biliyordur İlk defa bütün duruşmalarda nezaketiyle, e, inceliyle, hukukçuluğuyla yani ret denilen müesseseyi hemen hemen en zor e, davalarda bile, en taraflı karar veren yargıçların davalarında bile kullanmayan e, Köksal Bayraktar hocamız ilk defa dedi ki ben burada bu hakimle ilgili önce çekilme, sonra da Red isteminde bulunmazsam hayatım boyunca acı duyarım, pişmanlık duyarım dedi ve ilk defa ben Köksal Hoca'nın bunca yıllık mesleki deneyinde ve benim yaşadığım deneyde ki birçok davada birlikte müdafi olduk veya onun girdiği davalarda ben izleyici oldum. İlk defa rastlıyorum. Önce çekil dedi yine nezaketiyle çekilsin dedi. Çekilmeyecekse. Ve onun çekilmesini sağlamayacaksanız seyehette reddediyorum dedi ve bu bununla ilgili de kararı sonra Gezi davası ile ilgili konuşuruz ama oradaki üyenin niteliği ve kimliği ve davranışları ile ilgili çok çarpıcı bir örnekti bu. E, çok haklısınız e, ama bu örnekler her geçen gün çok fazla artıyor. E, bunlardan bir tanesi Kobani davası hatırlayacaksınız hala devam ediyor e, yani. Karar verilmesi için de bir hızlı bir koşturma alanı var. Geçen ay bahsetmiştik. Bir hafta 10 gün kesintisi süren yani avukatların takip etmekte zorlandığı bir dava. E, bu davanın mahkeme başkanı da e, Bahtiyar Çolak çete üyesi olmakla suçlandı. E, bu kapsamda e, ismini çıktı. Ama e, belli bir süre sonra tabii ki görevden alınmadı edilmedi. Sadece kendisi sonrasında istifa etti. E, şimdi onun yokluğunda gidiyor ama... Bunu benzer örneklerle çok fazla karşılaşmaya başladık. E, Deniz Boylaz davasının duruşması var Nisan ayında. E, bu hafta içerisinde görecek bildiğim kadarıyla e, önemli bir dava oldu. Da. E, Aysel Tuluk, Aysel Tuluğ'un durumu her geçen gün kötüleşiyor. E, hatırlayacaksınız e, normalde 15 Mart 2020'de Aysel Tuluk'a demans tanısı konulmuştu. Ve cezaevi koşullarında e, hastalığının kronik seyri e, ve ilerleyici vasıfta olduğunu ve cezaevi koşullarında tek başına yaşamasının mümkün olmadığına dair e, tespitler vardı. Kocaeli Üniversitesi'nin Adli Tıp Anabilim dalının tespiti. Fakat daha sonra Adli Tıp İhtisas Kurulu'na gönderildi ve orada cezaevi şartlarında infazına devam edebileceği e, şekilde bir tespit yapıldı. Bir gün geçtikçe sağlığı kötüye gidiyor. E, ve bin kadın bir araya geldi Nisan ayında ve bir çağrıda bulundu. E, bir an önce Aysel Tuğulu'nun e, bırakılması için e, çünkü artık cezaevinde e, yaşamını sürdürebilmesinin e, ki oradaki arkadaşların desteği de artık mümkün olmadığını ve orada çağrıda e, sadece geçtiğimiz ay 7 e, mahpusun cezaevinde hayatını kaybettiğinin altı çizildi. Hasta mahpusların tahliyesinin e, bir an önce yapılmasını, e, herkesin evinde ve sevdiklerinin arasında yaşama ve tedavi görme hakkının olduğunu altı çizildi. E, gezi davasına geçmeden de yine hukuk sistemiyle ilgili kendi disiplinimiz açısından acı verici bir tablo Nisan ayında bir kez daha karşımıza çıktı. E, o da e, avukat intiharlarının artması e, Ocak ayından bu yana 300 stajyer olmak üzere 7 avukat intihar etti. E, sorunun kendisi artık o kadar büyük bir sorun haline gelmeye başladı ki bu e, ıskalanacak, e, görülmemezlik zarına e, hapsedilecek bir nokta olmaktan çıktı. E, Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sorunların araştırılma komisyonu kurulmasını, teklifte bulundu e, Muhalefet Parti aracılığı. Bu da reddedildi. E, 165 bini geçen avukat sayısından bahsediyoruz. E, 25 binde stajyer avukat olmak için bekliyor. 100'ün üzerinde hukuk fakültesi var. Fakat e, bir tarafta işçi avukatlık, e, onun üzerinde yaşanan yaşanan sömürü, rekabetler, adliyede yaşanan zorluklar, mesleğin itibarsızlaştırılmaya çalışılması, Mobbing düzeyindeki baskılar, müvekkille özdeşleştirdik tutuklanmalar, saatlerce duruşma beklemeler, e, yani kaygı içerisinde geleceği umutsuz bakan bir meslek grubuna dönüştürüldü. O arada bütün bu tablonun dışında da belli kişilerin avukatlığını yaptığı için milyonlarca lira akıl almaz para vekalet ücreti alan e, avukatlar da var. Ya yani evet. Evet yani e, aslında bir bütün olarak e, baktığımızda e, hukuk sisteminin e, can çekiştiğini e, yani her seferinde e, daha da kötüye gittiğini görüyoruz. E, Bu neydi işkin e, sistemsel e, yeni bir sistem şeklindeki bir öneri noktasında bugüne kadar da e, tam böyle teşekkürle bir şeyle çok karşılaşmış değiliz. E, Belki bunun en önemli örneklerinden bir tanesi de, görüntülerinden bir tanesi de Gezi davasında gördük. Ben bu noktada tabii ki Gezi davasını çok yakından takip eden ve ayrıntıdan çok hakim olan Aynur Hanım'a bırakmak isterim sözü. Onunla beraber tekrar devam ederiz isterseniz. Evet Aynur Hanım, ben sadece şunu söyleyeyim. Gezi davasıyla ilgili verilen karar, ve bu kararın e, sonuçları açısından, evet yani e, yaşadığımız uzun süreçler içerisindeki mahkeme ve mahkeme kararları e, alıştık ve bekliyorduk diyemeyeceğim. Hiçbir zaman alışmayacağız bu kararlara. Bu kararları hiçbir şekilde alışmayacağız ve Anayasanın 95. maddesine rağmen. Anayasanın 36. maddesine rağmen, anayasanın tüm düzenlemelerine rağmen, ceza kanununun lafzi ve yorumsal ruhuna rağmen, ceza muhakemesi kanununun insan haklarını güvenceleyen temel normlarına rağmen, bu kararları veren hakimlerin kararlarını bir mahkeme kararı değil, bir engizisyon e, infaz kararı olarak göreceğiz ve bu kararlara asla ve kata alışmayacağız. Bunu öncelikle söylemek isterim. Şimdi bana göre daha objektif ve daha e, soğukkanlı bir şekilde bu e, davaya, bu davadaki süreçlere bakabilecek Aynur Hanım'ın düşüncelerini birlikte dinleyelim. Merhabalar, herkese saygılar sunuyorum. Aslında e, ben de ne kadar e, objektifim bilemiyorum. E, herkesin bildiği şeyleri e, bir e, radyo programına nasıl sızdırırız, nasıl anlatırız onu da bilemiyorum. E, ama e, tüm davada dikkatimi çeken şey e, hukukun çok az konuşulması oldu. E, çünkü Öyle bir suç isnadında bulunuldu ki e, istisnaen e, bir e, rejim değişikliği, e, ülkedeki bir kamu düzeninin bütünüyle ilgili bir değişiklik e, olması halinde e, ya da bu değişikliğe yönelik toplumsal olayların büyük ve üst üste tekrarlanması halinde gündeme gelecek bir suçlama e, gezi olayları için yapıldı. Ve hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs olarak değerlendirildi gezi olayları. Ve hepimizin bildiği gibi üzerinden yıllar geçtikten sonra olayların bu iddianame hazırlandı. Şimdi o yüzden işin hukuki kısmı çok az konuşuldu diyorum. Çünkü bu geç davaya dönüşme ve akıl dışı, mantık dışı, delille desteklenmeyen iddiaların ard arda sıralanması herkese bir şaşkınlık yarattı. Ama biz suçlamaların mantıksızlığını, delilsizliğini, ceza muhakemesine egemen olan insan haklarına saygılı, insan haklarını güvencelendirilmiş sistematiğe aykırılığını e, anlamaya çalışıyorduk ama tutuklamalar başladı. E, i̇ki kişi tutuklandı Kavala'yla Yiğit Aksakoğlu. Sonra Yiğit Aksakoğlu hükümden e, bir duruşma, bir oturum öncesi bırakılmıştı. E, ve e, beklenmeyen bir şekilde de e, davanın bütün olumsuz seyirine rağmen e, mahkeme başkanı sert bir tutum sergiliyordu. E, sanıkların sorgusu bittiği gibi deliller duruşmada ele alınmadan bütün lehe delil toplanmasına ilişkin istemler Reddedilerek e, e, savunma hakkını hem şeklen hem içerik olarak kullandırmayan sert bir yaklaşımdan sonra avukatların duruşmadan atılmasıyla ilgili bir gerilimin ardından birdenbire mahkeme başkanı salona döndü heyeti topladı ve ani bir şekilde beraat kararı verdi. Bu sefer hepimiz beraat kararının diye şaşkınlığı yaşamıştık. Sonrasında isnaf mahkemesinin e, verdiği e, karar daha da şaşkınlık yaratıcı oldu. Çünkü isnaf mahkemesi nereden öğrendiği belli olmayan bazı bilgilere dayanarak ne demek o? Dava dosyası içinde bulunmayan bazı bilgilere dayanarak dedi ki e, hem eksik inceleme yapmışsın dava dosyasına baktığımda hem de dava dosyasının dışında Başka dosyalar da var. Ben onlardan da haberdar oldum. İşte burasının açıklığı. Bu davalar arasında bağlantı olabilir. Senin bu davaları birlikte yürütmen gerekebilir dedi ve hepimiz bir kere daha şaşırdık. En az önce iddianın akıl dışılığına şaşırmıştık. Sonra davanın ceza muhakemesine egemen olan ilkelere bağlı olmaksızın yürütülmesine şaşırmıştık. Ardından bu kadar sert olumsuz, her şeyi reddeden, savunmayı yok sayan, dışlayan tavrın ardından verilen beraatı ama Bölge Mahkemesi'nin kararı bizi biraz daha şaşırtmıştı. Çünkü dinleyicilerimiz için şunu anımsatmakta yarar görüyorum. Bir hakim ancak dosyasının içinde fiziken bulunan bir delile dayalı olarak ama o da yetmez. O fiziki delilin duruşmada Ortaya konulup taraflarca tartışılmasından sonra kanaat bildirebilir. Tamam e, bölge adliye mahkemesi, üst derece mahkemesi e, o duruşmada ele alınmayan delillere de bakabilir. Şunu söyleyebilir mahkemeye "Bak dosyada bir takım deliller var idama makamı bunları toplamış iddianamesine eklemiş ama sen bunları duruşmada tarafların tartışmasına açmamışsın" diyebilir. Ya da diyebilir ki: "Bak" taraflar başka deliller toplanmasını istemiş sen onlara itibar etmemesin diyebilir. Dolayısıyla duruşmadaki hukuka aykırılığı da denetlerken duruşmanın önündeki soruşturma evresindeki toplanan bilgi ve belgeler de itibar edebilir. Ama kural nedir? Bu bilgi ve belgelerim de en azından idamame ekinde ya da polis bezekesinin içinde soruşturma içinde belgeye dönüşmüş olması, dosyeye fiziken gönderilmiş olmasıdır. Ama bölge adliye mahkemesi öyle yapmadı. Nereden edindiğini bilmediğimiz bir takım bilgilere dayanarak dedi ki e, bir e, çarşı davası var. E, Yargıtay'da sürüyor. Belki o bozulabilir. E, orada e, başbakanlık konusunda yürüdüğü iddia edilen bir ekip var. O ekibin şiddet kullandığı iddia ediliyor. O dava ile bu dava arasında bağlantı olabilir ona bak dedi. Bizi şaşırtan yan burasıydı ama onun dışında diğer söyledikleri e, Osman Kavala hakkındaki iddiaların birden fazla davaların birden fazla olması ile ilgiliydi. O da e, hem e, anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs iddiası hem de hükümeti ortadan kaldırmaya yönelik. E, teşebbüs iddiası var idi. Bu hukuken e, kabul edilebilir bir bozma nedeniydi. Gerçekten de teşebbüs suçu dediğimiz anayasal düzene ve anayasal organlara nedir o? İşte kuvvetler ayrılığı sistemi içindeyiz. Yasama, yürütme e, yargı var. E, yasama ve e, yürütme ayrı ayrı organlar. Anayasal düzenin kopmaz parçaları ama anayasal düzenin bütün içinde ayrıca kanun tarafından kurulmuş yani bizde üç tane teşebbüs suçu var bu anayasal organlar bakımından bir tanesi anayasal düzenin tümüne yönelik üçü maddedeki kalkışma denen teşebbüs suçu diğeri anayasal düzenin tümüne değil sadece yasama organına ya da sadece yürütme organına yönelik ortadan kaldırma ya da işlevlerini yerine getirmesini önleme suçu. Ama anayasal düzenin bütüne yönelik suçun şöyle bir farkı var. Düzenin ortadan kaldırılmasının dışında yeni düzen getirmeye yönelik bir amaçla da bu teşebbüsün yapılması gerekiyor ve aslında asıl hedef sadece yasama ya da sadece yürütme organı değil de anayasal düzenin ta kendisi ise bütünü ise o zaman suç sadece anayasal düzenini yitmaya teşebbüs suçu oluyor. O yüzden bölge adliye mahkemesinin ya da Yargıtay'ın başka bir dosyada burada birden fazla teşebbüs suçu var. E, sanıklar acaba hangi sahiple, hangi organı hedef alarak işlem yapmışlar? Sen önce buna bak demesi normal. Ama ondan önce bir seyirce mahkemelerin yapması gereken isnadın akıl dışı olup olmadığı, delillerle desteklenip desteklenmediği ve bu delillerin duruşmada nasıl ele alınıp alınmadığı ya da ele alınmıyorsa ceza muhakemesinin nasıl ihlal edildiği ile ilgiliydi. Bölge Adliye Mahkemesi de onu sen zaten eksik inceleme yapmışsın diye bir bozma nedeni yapmıştı. Demişti ki dosyanın içinde açık kaynaktan toplanan basın açıklamaları var, dijital materyaller var. Bu işte FETÖ'cü olduğu iddiasıyla tutuklanan hakimlerin ve savcıların istemleri ve kararlarıyla e, yine FETÖ'cü olduğu söylenen polisler tarafından yapılan dinlemeler sonunda elde edilen bir takım tapeler var. Hatırlayın bu duruşmada çok dile getirildi sanıklar ve müdafileri tarafından. Ee, o zaman e, örgüt kurma suçu bakımından dinleme yapılmış. Ee, o zamanki tarihte zaten hükümeti devirmeye teşebbüs etme ya da anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs etme gibi bir suçtan dolayı telefon dinlemesi de öngörülmemiş kanun koyucu tarafından. Sadece örgüt kurmaktan dolayı yapılan bir dinleme var. Ama hatırlayın 17-25 Aralık'tan sonra e, yasama e, bir karar çıkardı. Yasama meclisi bir kanun çıkardı. 6.526 sayılı kanunu hatırlayınız. E, Şubat ayı içinde 2014 yılının e, ola, e, özel yetkili mahkemeler e, kapatıldı e, ve o özel yetkili mahkemelerin e, zaten önceden de kapatılması gündeme gelmişti, karar çıkmıştı ama ellerindeki davalara bakabiliyorlardı. Ellerindeki bütün davaların da genel e, görevli ve yetkili mahkemelere gönderilmesine karar verildi ama iki önemli şey daha yapılmıştı dinleyicilerimizi hatırlatmak istiyorum ben. Bir tanesi bütün gizlilik kararları kaldırıldı, daha doğrusu kısıtlama kararları. Bu ne demek? FETÖ'cü savcıların başlattığı, FETÖ'cü e, polislerin e, sürdürdüğü bütün soruşturmalar, henüz kararı, e, iddianameye bağlanmamış, takipsizliğe bağlanmamış sürmekte olan soruşturmalarda kısıtlama kararı kaldırıldı. E, o kısıtlama kararları kaldırılınca e, haklarında FETÖ'cüler tarafından soruşturma yürütülen bütün gruplar, kişiler, Kumplarından fotokopi aldılar. Fetöcülerin kendilerine nasıl kumpaslar kurduklarını gördüler ve bunların ardından da hatırlayınız 2014 yılından sonra kumpas davaları başladı. Şimdi birincisi buydu. İkincisi bir başka önemli e, özelliği daha var bu özel yetkili mahkemeleri kapatan e, kanunun. Ne yaptı? E, suç örgütü kurma suçu ile ilgili. E, gizli dinleme yapılmasına ilişkin düzenlemeyi ortadan kaldırdı. Artık telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin dinlenmesi bakımından örgüt suçundan dolayı e, dinleme kararı verilemez hale gelmişti. E, ve bir özellik daha var bu düzenlemede. ceza hakimlerinin değil soruşturma evresinde ağır mahkemelerin mahkemelerinin o birliği ile karar vermesi koşuluna bağlamıştı. Şimdi dolayısıyla ee, şunu söylüyordu 6.526 sayılı kanun, ee, devleti e, FETÖ'nün ajanları ele geçirdi, hakimler, savcılar, polisler onlardan yana hiç ilgisi olmadığı halde insanları örgüt kurma suçundan dolayı suç ısnada altına sokarak gıyaplarında gizli dinlemeler yapılıyor sahte isimlerle ve özel yetkili mahkemeler bu dinleme kararlarına dayalı olarak taraflı muhakemeler yapılıyor, yapıyorlar. İşte zaten mahkemelerin kapatılma nedeni buydu ve en önemli araçta gizli dinlemeler yoluyla elde edilen tapelerdi. İşte gezi iddianamesine baktığınızda neyi görüyorsunuz? Gezi e, operasyonu başladığında ifadeleri katıldığınızda neyi gördük? Müvekkillerimizi 2012 yılında 2013 yılında 2014 yılında e, yapılan bir takım dinlemelerle ilgili tarihleri belirtilmeden ama şunu demek istiyorum bugünden adı FETÖ'cü diye yaktalanan e, ekiplerin Elde ettiği tapelere dayalı olarak bir takım sorular soruluyordu ve sonra biz bunu iddianamede nasıl gördük? Yeniden kıymetlendirme olarak gördük. Yani şunu söylüyor iddianameyi yazan savcı: Evet, bu dinlemeleri betvecüler yapmış. Evet, 6526 sayılı kanunla bu düzene son verildi. Ama gizli olaylarını biz yeniden değerlendirdiğimizde e, şunu gördük: Bu tapelerle gizli olayları arasında delil hukuku bakımından bir bağlantı var. Dolayısıyla biz gezi soruşturmasında elde ettiğimiz bilgileri e, önemsediğimiz için bu tapeleri yeniden e, FETÖ'ye rağmen FETÖ'cüler tarafından elde edilmiş olmalarına rağmen yeniden değerlendirme ihtiyacı duyduk ve yeniden değerlendirdiğimizde de bunların e, suçun ispatında işe yarayan deliller olduğunu anladık diyorlar ve bunlara dayalı olarak tapelerden oluşan bir iddianame ile karşı karşıya kaldığımızı görmüştük ama tapelerin en büyük özelliği hukuka aykırılığının zaten iddianameyi yazan savcı tarafından da kabul edilmesiydi ve asıl trajik olan da yeniden kıymetlendirilme denen işlemi savcının değil e, istihbarat polislerinin terör polislerinin e, kim olduklarını bilmediğimiz gizli bir ekibin yapmış olmasıydı. İşte o yüzden Bölge Adliye Mahkemesi de gelirsek bozma kararını sizin bu e, tapeleri tekrar değerlendirmeniz lazım. Çünkü sanıkların iddiası e, savunmaları var diyordu ama zaten unutmayınız ki ilk derece mahkemesi de o sürpriz beraat kararının gerekçesinde iki şeye dikkat çekiyordu. Birincisi bu e, tapelerin örgüt kurma suçuna dayalı olarak elde edildiği, ikincisi de e, hukuka aykırı olduğu ve 312. madde yani hükümeti devirmeye teşebbüs etme suçunun bu dinleme işlemlerinin olduğu e, zamanda zaten katalogta yer almaması yani gizli dinlemenin bu suç bakımından o tarihte yapılamamış olması ve sanıklarım da bu tapelerin hukuka aykırı olduğunu dile getirmesi ama bölge adliye mahkemesi dedi ki evet e, bu tür hukuk karşılıklar var ama dostların içinde yapılan basın açıklamaları var. E, sen bu basın açıklamalarımdaki irade ile tapelerdeki görüşmeleri, içerikleri tekrar değerlendirmelisin demişti. Sonuç olarak ne oldu? E, bu bölge adliye mahkemesi kararına ilk derece mahkemesinin e, karşı koyması, direnmesi söz konusu olmadığından ilk derece mahkemesi birleştirme yapmak üzere yola koyuldu ama o noktada ilginç bir şey oldu. 30. Ağır Ceza Mahkemesi yani bütün savunma hakkını ihlal ederek Osman Kavalı'yı tutuklu tutarak yargılamıyor sürdüren heyet değişti. Zaten bu heyet bu dava için gelmişti. Bu davanın bitmesinin ardından Adnan Ocu dosyasını da karara bağlandıktan sonra o heyet e, dağıtıldı, değiştirildi. 30 ağır ceza ilk oturuma çıkan eski heyetiyle e, görevine devam ediyordu. İşte o heyet e, bölge adliye mahkemesinin bu birleştirme iradesini de dikkate alarak eee 13 ağır cezaya e, bir birleştirme isteminde bulundu ve 13 ağır cezanın birleştirme istemini değerlendireceği tarih adli tatile gelmişti. Bu birleştirme isteminde bulunan heyetin başkanı e, nöbetçiydi. gitti 13 ağır cezanın mahkemesinin başkanı sıfatıyla 30 ağır ceza mahkemesi başkanı sıfatıyla yaptığı birleştirme istemini bu sefer 13'ün başkanı olarak kabul etti. Ayrı sanıklar Ayrı bu sürecin dışında kalarak İki davanın birleştirilmesiyle karşı karşıya kaldık. Bu bir özetti. Bundan sonra bu davada neler olduğunu da Bahri Bey özetleyebilir. Aynur Hanımcığım şimdi bir müzik arası verelim ve bu söylediğiniz noktadan yine siz devam edin lütfen. Ee, müzik arasından sonra. 95.0 Açık Radyo'da ayın hukuk olaylarını e, hukuk güvenliği programında konuşuyoruz ve son olarak da... E, Gezi davası ile ilgili yaşanan süreci e, önemli bir kısmını Ayınrundan dinledik. Şimdi kalan kısmını konuşacağız. Çünkü e, Pazartesi günü Cuma günü başlayan sanık ve avukat savunmalarından sonra geçtiğimiz e, bu hafta Pazartesi devam eden avukat savunmaları sonucunda mahkeme hakikaten. Esas hakkında mütalağının da dışında e, sanıklar Osman Kavala, e, Ayşe Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Ali Ekmekçi hakkında hükümeti devirmek ya da hükümeti kısmen ya da tamamen işlemez hale getirmek Suçuna teşebbüsten dolayı ağırlaştırılmış mehbet hapis cezası verdi ve e, bu cezalardan dolayı da e, işte e, bazı sanıklarla ilgili e, indirim yapıldı. E, bu indirim yapılan sanıklardan tutuklu olmayan sanıklardan Ayşe Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerdem, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Ali Ekmekçi hakkında da tutuklama kararı verdi. Bu karara karşı itiraz edilir mi? E, tutuklamaya elbette itiraz edilecek. Bu yasal hakkı kullanacağız. Ama bunun gideceği yerde zaten bu tür kararlarla siyasetin... E, rotasına uygun kararlar veren 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gidecek ve orada da bir durum değişikliği olacağını hiç sanmıyorum. E, o bakımdan 30 Ağır Ceza'dan e, programın son bölümünde Aynur Hanım'ın özetlediği 30 Ağır Ceza'dan 13 Ağır Ceza'ya gidişin sadece Gezi davasındaki delillerle e, çarşı davası, Yargıtay'daki çarşı davasındaki dosyanın delillerinin birlikte değerlendirilmesi amacıyla değil, olası bir takım e, a, şey, acele itiraz yollarında e, dosyanın e, bilinen 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek için e, yapıldığını düşünüyorum. E, evet Aynur Hanım bu 30 ben, Ağır Ceza Mah Mahkemesi de, evet e, yani kusura bakmayın böldüğüm için Aynur Hanım'ın e, özeti üzerine sadece bir şey söylemek isterim. Çünkü Aynur Hanım süreci özetlerken e, belki şeyin altını çizmek gerekir. E, tabii ki bu süreci yalnızca e, bir mahkeme heyetine e, yüklemek e, pek mümkün değil. E, çünkü bu süreç aynı zamanda sistemsel bir yargı probleminin de çeşitli e, açmazlarına işaret ediyor. Sonuçta e, gezi davası e, bütününde düşündüğümüzde soruşturma açan savcıları unutmamak gerekiyor. Tutuklama kararı verip devam ettiren su ceza hakimleri, yine yargılamayı yürüten heyetler, farklı heyetler, beraati bozan istinaf, iki kez başvuru reddeden anayasa mahkemesi, hakimlere atayan HSK'ya uzanan e, artık ilerlemeyen ve e, adaletsiz bir sistem var sanki... E, Aynur Hanım'ı dinlerken, onun e, özetini dinlerken bu bir kez daha açık ve net e, görünüyor gibime geldi. Evet yani söylediğiniz doğru ama bütün olasılıkları e, ince hesapladıklarını düşünüyorum. Ve bu nedenle de ben zaten hem duruşmada hem daha belki bu gezi davasıyla ilgili programlarımızda söz gezi davası ve kavalla ile ilgili iç hukuk, Anayasa Hukuk, Anayasa Mahkemesi ve Uluslararası bu Hukuk ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını değerlendirirken yaptığım bir niteleme ve betimleme var. Siyasetin hukukla dansı ve bu dansın aslında çok tehlikeli bir süreç şu andaki yargının ve hukukun kağıda haline geldiğini gösteren bir söz. Burada 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin özelliğini de unutmamak lazım. Şimdi Aynur Hanım son bölümü e, değerlendirmeden evvel bir şey daha söyleyeyim. Bu ayın önemli olaylarından biri e, Anayasa Mahkemesi'nin kuruluş yıl dönümüydü ve Yüksek Yargı'nın başkanlarıyla evet. Sayın Cumhurbaşkanı e, sarayda bir toplantı yaptı. Ama buna rağmen Anayasa Mahkemesi'nin Başkanının da bu yargıçlar, yargı ile ilgili çok ciddi değerlendirmeleri vardı. Onu da e, belki de e, birer kelimeyle sonra konuşuruz. Evet Aynur Hanım bu 30. ağır cezadan sonraki e, şey, 13. ağır ceza mahkemesine dosyanın gelişinden sonraki süreci de Kısaca özet 2-3 dakikalık vaktimiz kaldı. Yani 2-3 dakikada nasıl özetleyeceğim bilmiyorum ama Sayın Cumhurbaşkanı aynı gün biliyorsunuz <gülüyor> yargıya duyulan güvenin arttığına ilişkin bir gözlemini de dile getirdi. Tabi aynı gün bu kararın verilebildiği bir ülkedeyiz. Değerlendirmeler arasındaki açık fark çok dikkat çekici. Şimdi şuna dikkat çekmek istiyorum ben. E, dolaylı faili oldukları iddia edilmişti Gezi davası sanıklarının. Çünkü 746 tane e, gerçek kişinin yağma, e, mala zarar, yaralama gibi bir takım suçların mağduru olduğu iddia ediliyordu Gezi sürecinde. Ve 61. hükümetin başbakanı olan Recep Tayyip Erdoğan ve diğer bakanlar kurulu içindeki bakanların da bu suçun mağduru olduğu iddia ediliyordu. Şimdi hepimiz biliyoruz bu teşebbüs suçları kişilere değil e, devlete millete karşı suçlar olarak değerlendiriliyor ve tüm toplum tüm kamu toplumun e, toplulukun tümü bu suçun mağdur yani mağduru gayrı muayyen suçlar bunlar bir kişi olarak gösterilemeyen suçlar o yüzden biz bu davada 746 tane gerçek kişi mağduru gördüğümüzde suçun tipi ile e, mağdurların gösterilmesi arasında unsurlar da dikkat çekmiştik. ve Son olarak onların katılma islamlarının hukuka akıllılığını ilk derece mahkemesi önünde dile getirmiştik. Sonradan ne yapıldı? Bu dolaylı unutuldu. Dolaylı failli ne demek? Aslında suçun tipikliğinde tanımında yer alan eylemi kişinin bizzat kendisi icra etmemiş de başka birini bir manken gibi kullanarak bir mankeni arkadan ittirmek gibi Suçta araç olarak kullanmış iddia bu. Yani şunu söylüyorlar. Evet tamam siz gezideki yağma suçlarını, e, yaralama suçlarını, mala zarar suçlarını siz işlemediniz. Ama finanse ederek, destekleyerek, motive ederek, kaos yaratarak insanların bu suçu işlemesini sağladınız. Onlar failse siz de dolaylı failsiniz. İşte zaten bölge adliye mahkemesi de bunu fark etti. Dolaylı fail diyorsan sen birilerine... O zaman faili de göstermen lazım. Fail arayışına girdiler ve failin çarşı içinden çıkabileceğini düşünerek geliştirmek isterdi. Sonra üç dört oturumda bu on üçüncü arcazanın çarşı dosyasıyla otuzdan gelen gezi dosyası tutukluluk devam eder vaziyette sürdürüldü. Ve şuna dikkat çekmek istiyorum. Bozmadan sonra yeniden sorgu yapılmaz. Sadece bozmaya karşı diyecekleri kişilere sorulur. Ama... Sanki sorgu yapıyormuş gibi, sanki dava yeniden başlıyormuş gibi mahkeme tanıkları uzun uzun dinledi. Onlara savunma yapmak için süre verdi ama tanıklar aynı şeyleri, eski savunmalarını tekrar ettiler. Çünkü ortada yeni bir iddia yok. Sadece bozma kararı var. O yüzden verilen bir birleşme var ama birleşmenin istediği şey neydi? Delillerin duruşmada ikame edilmesi. Bakın yaralama suçları diyoruz, yağma suçları diyoruz, mala zarar verme diyoruz. Hiçbir müşteki dinlenmedi. Bu suçların kimler tarafından nasıl işlendiği çarşıyla ya da gezi sanıklarıyla bağlantısı gene ortaya koymadı. ve Sonunda avukatların yine bütün e, delil toplama istenleri reddoldu. Delilerin doluşmadığı ele alınma istenleri reddoldu. Ve en son Osman Kavala hakkında 312'deki yani hükümeti devirmeye teşebbüs etme suçunun e, asli faili olduğuna yani dolaylı değil doğrudan fail olduğuna e, dayanan bir hüküm verildi. Şimdi hangi eylemi bizzat kendisi icra etmiş bu açıklanmadı. Bir başka önemli husus cebir ve şiddet yani sırf cebir değil cebir ve Aynı şiddet iki unsuru Aynı birlikte. Efendim? İki dakika geçti ama yani bir toparlayalım o zaman. Ee, yani ben gerekirse... nasıl toparlayacağım bilmiyorum ama şunu söylemek istiyorum. <gülüyor> cebir ve şiddet unsurları ispat edilemedi. Ee, cebiri ve şiddeti hangi e, sanık Hangi eylemiyle icra etmiş, ispat edilemedi. Onun yerine şöyle bir yola girdiler. Dediler ki hani şu 746 kişinin karşı kişiden suçlar vardı ya. Hani şu hükümetin içindeki bakanlar vardı ya onlar mağdurdu ya. İşte siz bu 746 tane gerçek kişiye karşı işlenen suçları işlettirerekçe bir ve Şiddet kursunu ortaya koydunuz e, dediler. Bunu bu şekilde yazdı mahkeme. Ben inanamıyorum bunu gerekçesinde nasıl açıklayacak. Dolayısıyla biz burada keselim. E, gerekçeyi okuduktan sonra e, Gezi'deki işlendiği iddia edilen suçların Gezi sanıkları ile arasındaki bağlantıyı mahkemenin nasıl kurduğunu nasıl kuracağını görelim ve bunun hukuka aykırılığını ondan sonra değerlendirelim. Örlaştırılmış müebbet e, hapis cezasına ilişkin bir suça yardım edilmişse 15 ila 20 yıla kadar ceza indirilebiliyor. Diğer sanıkların yardımcı olduğu, yardım eden olduğu kabul edildi. 15 ila 20 arasından takdiren 18 yıl esas olarak e, Osman Kavala dışındaki kişilere de 18 yıllık hapis cezası verilmiş. Mine Özer'den Covid olmuş bugün haber geldi. Ee, ve tekrar infaz kurumuna geri döndürülecekmiş. Orada nasıl bakılacak belli değil. Ee, şimdilik e, materin ve e, yapıcının e, durumlarının iyi olduğuna dair haber aldık. Ama süreç nasıl ilerleyecek? İnfazda nelerle karşılaşacağız? Bunların hepsini ileriki toplantılarda, programlarda ele almak gerekiyor. Evet, o zaman hemen bitirelim. Ee, bu davayı ve e, diğer e, bu ayın gündem maddelerini belki bir sonraki programda e, değerlendirme imkanı buluruz. E, herkese e, hoşça kalın diyelim veya iyiliklerle kalın, umutla kalın diyelim. E, başka bir e, yeni bir hukuk güvenliği programında buluşmak üzere.